Sevgili izleyenlerimiz kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Efendim Antalya'dan Hümeira. <gülüyor> Selamun aleyküm hocam. Gizli nefisler nelerdir? Ve kalbin tam doğrulanması için neler yapmamız gerekiyor? Bunu merak ediyorum. Süke, sürekli zikir halinde olmak yeterli mi? Gizli nefisler, insanın sırları olan gizli nefisler mi? Nasıl baş edebiliriz kıymetli hocam? Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar. Allah razı olsun. Kardeşimiz gizli nefisleri deyince, nefsin mertebelerini, nefsin hallerini, farklı farklı hallerini kast ediyor. Nefis ruha giydirilmiş elbise gibidir. O elbiseyi biz giydiriyoruz. Bu elbise benlikten kaynaklanan bir elbisedir. Kul ben dedikçe, bence dedikçe, bana göre dedikçe, benim dedikçe o elbise kalınlaşıyor üzerinde. Onun temizlenmesi gerekir. Ben demekten kurtulup Allah demesi gerekir. Bence bana göre demekten kurtulup Allah'a göre demesi gerekir. O kendi benini, benliğini, bencilliğini sevmekten kurtulup Allah'ı sevmesi gerekir. Bunun için o elbisenin soyulması gerekir temizlenmesi gerekir. Karanlıktan o elbise. Nefis terbiyesini, tezkiyesini, temizlenmesini yani onun içinde hakiki nefis var. Hakiki ben var. O hakiki ben, Allah'ın kendinden nefrettiği ruhtur. Kulun onu tadabilmesi için, onu hissedebilmesi için, onun o aşkını, muhabbetini tadabilmesi için o benliğin temizlenmesi gerekir. Buna nefis, teskesi temizlenmesi denir ki Allah bu vazifeyi Peygamberine vermiş. Ayet-i Kerime'de size bir Resul gönderdik. Sizden, sizin içinizden, sizin dilinizi konuşan. Dolayısıyla bunlar kıyamete kadar Resulullah Efendimiz'in Resulü olarak, varisi olarak, müşid kamil olarak gelip bu vazifeyi yaparlar. Allah size bir Resul gönderdi. Size Allah'ın ayetlerini okuyup açıklasın. Hikmeti, Allah'ın muradını öğretsin. Nefislerinizi tezke etsin. Bir de size bilmediklerinizi öğretsin diye göndermiş. Dolayısıyla vazife peygamberlerinmiş. Allah'ın Resullerininmiş. Kıyamete kadar peygamber varisi olan müşid-i kamillerinmiş. Nefsin tezke olması için, temizlenmesi için bir müşid kamile tabi olmak gerekir. O da nefsi tezke eder. Neyi tezke ediyor? Allah'ın ayetleriyle, Allah'ın ayetlerini okuyarak, hikmeti öğreterek, bilmediklerimizi öğreterek, Allah'ı tanıtarak, bizi bize tanıtarak. Dolayısıyla bir de manevi temizlik vardır ki o da onun işi. Ona tabi olanların yapması gerektiği şey, ona tabi olurken onu dinlemek. Allah'ın ayetlerini okuduğunda onu dinlemek. Allah'ın Rabbini anlattığında onu dinlemek. Hikmeti anlattığında, Allah'ın muradını anlattığında onu dinlemek. Gönlünü açıp dinlemek. Gerisi, gerisi onun işi. Ona ait. Allah her şeyi bir vesileyle yapar. Bunu da Müşid-i Kamil vesilesiyle yapıyor ki bize düşen sadece dinlemek, biz onu temizlemek gibi bir ne yetkimiz var ne de gücümüz var. Böyle bir şey mümkün değildir. Onu temizlemeye çalışırken bir de bakıyoruz ki başka bir şeyle yıkamaya çalışmışız, onu kirletmişiz. Onun için o yıkama işini, temizleme işini, nefsinin teskiye işini evet ona bırakmak gerekiyor. Onunla beraber olup onun bizi temizlemesine müsaade etmemiz gerekir. Bunun için de onu dinlemek gerekir, kabul etmek gerekir. Onunla beraber yolu yürümeyi kabul etmek gerekir. Bunu yaptığımızda zaten işi ona bırakmışız, teslim etmişiz. O da gerekeni yapar. Evet. Efendim biz izleyicimiz. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Ben bir türlü sabah namazına kalkamıyorum ama hep sabah namazının kazasını da yapıyorum. Bazen sabah namazını namazına kalktığım zaman da yine iki rekat kazasını kılıyorum. Elbette ki kalkıp kılmam lazım. Peki kıldığım kaza namazı kabul oluyor mu? Sabah namazın yerine geçer mi? Evet. Kalkamadıksa, namazı kalamadıksa sabah namazını mutlaka uyandığımızda öğleye kadar vakti vardır. Sünnetleriyle beraber kalabiliriz. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam, Eğer biri uykuda kalır, sabah namazına kalkamazsa uyandığında namazını kılsın. O uyku da Allah'ın ona ikramı olmuş olur. Diyelim ki uyandık, kalkamadık. Gene aynısını yapmamız gerekir. Uyandık, evet. kalkamadıksa gene aynı şekilde onu öyle vakti girmeden önce sünnetleriyle beraber ya da sadece farzını kılma imkanımız vardır. Onu öyle yapmamız gerekir. Sabah namazının yerine geçmese de en azından namazımızı kılmış oluyoruz. Ama doğrusu elbette ki uyanmaktır, kalkmaktır, kılmaktır. Kalkamadıksa bunu böyle yaparız, namazımızı kılmış oluyoruz inşallah. Evet. Efendim namazla ilgili bir soru var. Afyon'dan Şükran Ünsal, 20 senedir namaz kılıyorum ama tat almıyorum, aradığımı bulamıyorum. Bir şey arıyorum ama bulamıyorum. Bana yardım edin lütfen. Ne yapabilirim? Evet. Namazdan tat alabilmek için namazın ne olduğunu öğrenmek lazım önce. Namazı anlamadan ondan bir tat almak mümkün değildir. Onu bir borç gibi yapmış oluruz. Bir vazife gibi yapmış oluruz ki bundan tat almak mümkün değildir. Oysa ki Resulullah Efendimiz ne buyurdu aleyhissalatü vesselam? Gözümün nuru namaz. Namazın, namaz müminin miracıdır buyurdu. Yani namazda kul Allah'ın huzuruna çıkar. Miraca çıkar. Mirajdadır. Bu manevi mirajdır. Ruhani mirajdır. Ruh itibariyle kul bir şeyi bir yeri düşündüğünde ben oradayım dediğinde ruh itibariyle oradadır. Ruhun böyle bir özelliği vardır. İster oyun tatsın, ister tatmasın bu böyledir. Namaza dururken de ben Allah'ın huzurundayım, ben mirajdayım demek gerekiyor. Ben beni yaratan Rabbimin huzurundayım demek gerekir. O huzurda olmayı tatmaya çalışmak gerekir. Allah ile baş başa olduğunu, huzurunda olduğunu evet, eğer tadarsa o, namaz aşka, muhabbete dönüşür. Öyle bir muhabbet alır ki ondan hayatı yaşarken hiçbir şeyden almadığı tadı orada alır. Allah'ın huzurunda olduğunu tatmakta alır. Dolayısıyla o ona miracı kazandırır. Bu onun duasıdır. Bu çabası gayreti onun duasıdır. Gerisini bir yaparsa, Allah 10 verir en az. bire 700 verir. Hesapsız verir. Onun için, böyle yapmaya çalıştıkça, namaz miraç olmaya yaklaşır. O yakınlığı tattıkça da, o aşka, muhabbete dönüşür. Namazdan ayrılamaz. Ayrılmak istemez. Başını secdeye koyar, ayrılmak istemez. Huzurda evet, durup, başını kaldırmak istemez. Başka bir özelliğini anlamamız gerekir. O da unuturmuş durumdadır. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam, Ruku tesbih yeri, secde dua yeridir. Rukuda Rabbinizi tesbih edin, secdede dua edin. Rabbinize dua edin. Kulun Allah'a en yakın olan ani secde anidir. Öyleyse secdeden, secdede Rabbinizden isteyin. Secdedesin. Başını yere koymuşsun. Huzurda. Allah'a en yakın hal budur. Bir kul için en yakın hal secde halidir. Onun için Allah ne buyurmuştu ayet kerimede? Vesud vekterib. Secde et, yaklaş. Demek ki secde edince yaklaşıyorsun. Huzurdasın. Mirajdasın. O anda dua etmek gerekir. Resulullah Efendimiz secdede dua etmiştir. Sahabe dua etmiştir. Şimdi biri eğer secdede dua ederse, hemen ona ne denir? Namazın bozuldu. Evet, yok böyle bir şey. Sübhaneke'yi okuyoruz, Sübhaneke duadır. Rabbimizi tesbih ediyoruz. Aynı zamanda tazim ediyoruz. Sübhane bir Azim diyoruz. Sübhane Rabbiyel Ala diyoruz. Bunlar ayet değil. Sadece azim olan Rabbini tesbih et deyince Sübhane Rabbiyel Azim diyoruz. Ayeti söylemiş olmuyoruz. Yani o dua olmuş olur. Etehiyyatı okurken gene öyle. O da tesbihdir. O da hamdır. O da duadır. Yani dua namazda yapılırsa namaz bozulmaz. Namaz baştan sona duadır. Fatiha'nın kendisi duadır. Evet, secdede dua edelim. Üç dakika, beş dakika. Artık duruma göre dua edelim. Göreceğiz ki bambaşka bir namaz olur. Çünkü başımızı secdeye koyduğumuz için Rabbimize en yakın olan anımızdır, halimizdir. O yakınlığı tadarız. Secdeyi tadarız. Artık namaz vakti gelsin de evet, secde edeyim, Rabbimle konuşayım deriz. Rabbime halimi, derdimi arz edeyim. Rabbimden isteyeyim deriz. Evet göreceğiz ki o zaman namaz gerçek namaz olur mirat olur. Namazımız bizim için aşk olur, muhabbet olur. Allah'a yakınlık olur. O yakınlığı tadarız. Tatmadıysa secde olmadı. Secdeye yaklaş dedi çünkü. Evet. Geçen haftadan bir soru vardı. Efendim soramamıştık. Evet. Ankara'dan Emine Şahin. selamünaleyküm efendim. efendim. Hem Mevlid Kandiliniz hem de oğlunuzun düğünü mübarek olsun. Allah bizi kendisine layık kul, Resulullah Efendimiz'e layık ümmet, size de layık evlad eylesin. Sağlık, sıhhat ve esenlikler dileklerimle. Allah sizden razı olsun. Allah razı olsun. Allah Emine hocamızdan razı olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi artışımızın üzerine olsun inşallah. Efendim İzmir'den Sabriye Atalay. selamlar Aleyküm Efendim. Ali Sizi çok özlüyorum. İki tane sorum vardı. Birincisi efendim elimde olmadan sürekli olarak Amene Resulü'nün son iki sırasını okuyorum. Bunun hikmeti nedir? Evet. Bazen bir de bakarız ki gönlümüz bir zikri yapıyor, bir tesbihi yapıyor. Veya bir ayet okuyor mutlaka ihtiyacımız vardır. Mutlaka orada o hangi ayeti okuyorsak O'na ihtiyaç vardır. Evet, Amin-i Resulü aynı zamanda duadır. Eğer bize sen bizim Rabbimizsin, Mevlamızsın, bize rahmet et, kafir kavmine karşı bize yardım et diyorsak bu durumda Allah'tan yardım istiyoruz. Rahmet istiyoruz. Merhamet istiyoruz. Asıl kafir olan insanın kendi nefsidir. Allah'tan ayıran, uzaklaştıran, nefsine karşı bana yardım et demiş oluyoruz. Şeytana karşı bize yardım et. Bir de evet yeryüzünde yaşayan müminlere yardım et ki kafirlere karşı kaybetmesinler. Mağlup olmasınlar diye duadır. Gönül hali böyleymiş. Ya da orada bir eksiklik var, bunu böyle oku denmiştir ona. Yani her biri kendi gönlüne baktığında neden olduğunu bilir. Gönlü öyle arzulayıp duasından dolayı midir bu ayet? Yoksa orada bir eksiklik var da onun tamamlanması mı gerekir? Baktığımızda anlarız inşallah. Evet. Efendim, kardeşimizin ikinci sorusu insan imtihanı kazanıp kaybettiğini nasıl anlar? Saygılarımla efendim. Allah razı olsun. İnsan imtihanı kazanıp kaybettiğini anlar. Anlamalıdır. Yeter ki baksın. İmtihanı kazanınca evet manevi olarak ruh itibariyle sevinir. Allah onu sevindirir. Dolayısıyla o imtihanı kazanmakla beraber gönlüne bir muhabbet, bir huzur, bir sükun hali gelir. Eğer kaybederse sıkıntıyı duyar. Allah imtihana tabi tutmuş, manevi olarak sıkılır. Ne kadar sıkılır? Kendi kendine olan yakınlığı kadar. Ne kadar sevinir? Gene Ruhuna, kendisine, hakikatine, Allah'a yakınlığı kadar. Eğer sıkılıyorsa kaybetmiştir. Nefis itibariyle değil, gönül itibariyle. Ama kazanmışsa o muhabbet ve huzur, o gönlün itminanı, sükuni, o muhabbeti tadar. Evet. Efendim İstanbul'dan <gülüyor> bir sen. Selamun aleyküm hocam. Size tabi aleyküm olduğum selam. ilk gün bir rüya gördüm. Evimde yeni doğmuş bir bebek. Ya Rahman, Ya Rahim diyordu. Bunun hikmeti nedir? Evet. O gün manevi olarak dokumuş demektir. O gün Allah'ın rahmetinin içine girmiş demektir. Ya Rahman, Ya Rahim diye Allah'ı zikrediyorsa, Allah'ın rahmetini istiyor, rahmeti tecelli etmiş, istemeye devam ediyor. Manevi olarak büyümek için bu manevi doğumu müjdeliyor. Devamlı bir de demiş, eşimin ailesi eşimi bana kışkırtıyorlar. Ben her türlü sorumluluğumu yaptığım halde eşim yüzüme bile bakmıyor. Bana tavsiyelerde bulunabilir misiniz? Evet. Yapmamız gereken şey güzel yapmaktır. Kim ne yaparsa yapsın bize düşen, bize yakışan güzel yapmaktır. Allah'a göre güzel yapmaktır. Karşımızdaki insan yanlış yapmış olsa bile bize düşen bize yakışan güzel yapmaktır. Yanlışa, yanlışla değil, yanlışa güzellikle karşılık vermektir. Böyle yaptığımızda Rabbimiz bizimledir. Mutlaka kazanırız. Mutlaka galip geliriz. Galip gelen Allah'tır. Bize de düşen Allah ile olmaktır. Allah'a göre karar verip, hüküm verip, konuşup gerekeni yapmaktır. Evet, bu durumda kazanırız. Karşımızdaki kim olursa, kimler olursa olsun, onlar kesinlikle kaybeder. Hiç kimse Allah'a karşı galip gelebilir mi? Onun için bize düşen Allah ile olmaktır. Allah'a göre doğru yapıp, güzel yapıp, muameleyi öyle yapmaktır. Göreceğiz, kazanacağız. Kardeşimiz, kardeşlerimiz bu konuda asla tereddüt etmemeleri, sıkıntı duymamaları lazım. Mutlaka kazanacağız. Efendim İzmir'den Sabri Atalay Aleyküm Efendim. Aleyküm Selam. Ben her şeyimden, canımdan bile vazgeçtim. Sizinle beraber bu aşk yoluna baş koydum. Aile efradım için himmet edebilir misiniz? Onların da size tabi olmalarını çok istiyorum. Saygılarımla Efendim. Allah razı olsun. Evet, kardeşimiz inşallah gerekeni yapar. Onlara duasını da yapar. Çabasını, gayretini de sarf eder. Bize düşen hep beraber Allah'ın ipine sarılmaktır. Resulüne tabi olmaktır. Birbirimizi buna davet etmektir. Allah emeğimizi boşa çıkarmaz. Mutlaka o emeğimiz meyvesini verir. Ama bunun için sabır gerekir. İnşallah hep beraber dua ederiz. Hep beraber yardım eder, hibmet eder. İnşallah onlar da Allah'ın yoluna, sirat-i müstaklime girer. Hep beraber kazanırız inşallah. i̇nşallah. Evet. Efendim Mersin Mersin'den Sultan Ev Yapan Selamun Aleyküm ey mürşidim. Siz de bana öyle bir selam gönderin ki o değerli selamınız gönlüme nur olsun. Bana yol aldırsın, gönlünüze ulaştırsın. Bana söyleyeceklerinize o kadar muhtaçım ki sözleriniz dermanım olsun. Yalvarırım ey Rabbimin bana sevdirdiği mürşidim. Gönlünüze girmeye daha, daha layık olamadın. Bunun hasreti içindeyim. Yalvarırım beni bu halden kurtarın. Gönlüm latif sahralar gibi genişlesin. Şükürler olsun. Sizi çok seviyorum. Allah razı olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, selamı kardeşimizin üzerine olsun. İnşallah Allah beraber etmiştir beraber edince bu beraberlik gönül beraberliğidir. Yolu inşallah. Beraber yürüyoruz. Beraber yürüyeceğiz, Beraber kazanacağız inşallah. Kardeşlerimizin bilmeleri gerekir ki beraber oldukça Allah için birbirimizi sevip beraber yürüdükçe ne nefsin ne şeytanın ne şeytanların asla karşımızda herhangi bir güçleri olmaz. Beraber kazanacağız inşallah. Derdimiz zaten ümmetin derdidir. Resulullah Efendimiz vesselam bu ümmetin peygamberidir. Kıyamete kadar bu ümmete gönderilmiş peygamberdir. Dolayısıyla hepsi onun ümmetidir. Kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlar onun ümmetidir. Ümmetin bir kısmı davetine icabet etmiştir. Bir kısmı davete icabet etmemiştir. Bize düşen davetini ulaşabildiğimiz her yere uğraştırmaktır. Ve hedef bütün insanlıktır, Bütün ümmettir yani. Hedefimiz odur. Biz ne yapabiliriz? Bir şey yapamayız. Demek doğru değildir. Bize düşen Allah'ın vahyini taşıyıp, Allah'ın nurunu taşıyıp Kur'an'ın mucizesini insanlar üzerinde gerçekleştirmektir. Nasıl ki müşrikler iman edince gökteki yıldız mesabesinde oldularsa, bu Kur'an'ın mucizesi sayesindedir. Canlı Kur'an olan Resulullah Efendimiz'in sayesindedir. Kur'an elimizde. Dolayısıyla bezede düşen Kur'an ile dirilip Kur'an olmaktır. Canlı Kur'an olmaktır. Mucize bu şekilde gerçekleşir. Eğer biri canlı Kur'an olduysa, Resulullah Efendimiz'in aklakına büründüyse, Allah zatıyla, sıfatıyla ona tecelli ettiyse, mucize bu. Kur'an'ın mucizesi budur. Onun için, hedefte bütün ümmet vardır. Hepsini davet ediyoruz. Hep, hepsinin evlerine gidip, televizyon, vasıtasıyla internet vasıtasıyla davet ediyoruz. Bize düşen davetimizi yapmaktır. Allah'ın ipini evet, ümmetin evine sarkıtmaktır. Sarılın diye davet etmektir. O manevi sofrayı kurup, evlerinde kurup, sofraya buyur etmektir. Evet, muhabbet sofrasını o aşkın, muhabbetin şarabını, marifetullahın o ikramını onlara yapmaktır. Dileyen alır. Eğer biri dilemezse, zaten hiç kimse ona bir şey yapamaz. Biri, benim ihtiyacım yok, ben tokum derse, ona bir şey yediremezsin. Ama benim ihtiyacım var, ben Rabbimi istiyorum diyorsa, ben iman etmek istiyorum. Ben Rabbimi bilmek, tanımak istiyorum. Ben kendimi tanımak istiyorum. Kim olduğumu bilmek istiyorum. Benden ne var onu bilmek istiyorum. Ben Rabbimi bulmak istiyorum. Vasıl olmak istiyorum. Muhatap olmak istiyorum. Rabbim bana seni seviyorum desin istiyorum. Senden razı oldum desin istiyorum. Böyle bir derdi olan mutlaka dermanını bulur. Bize şey o dermanı sunmaktır. detlere deva olmaktır. Gönüllere şifa olmaktır. Elbette ki bunu bütün kardeşlerimizle beraber yapıyoruz. Evet. Efendim, Şanlıurfa'dan Yaşar isimli bir izleyenimiz. Selamun Aleyküm. aleyküm. Sayg Saygıda değerli hocam. Sohbetiniz çok güzel. Allah sizden razı olsun. Muhakkak ki hocam Allah'tan geldik. Allah'a gideceğiz. Alan da veren de O'dur. Mühim olan Allah'a layık olarak O'na dönmektir. Saygılar demiş. Allah razı olsun. Evet. Ne olursa olsun O'na dönüyoruz. Allah hepimizi orada bir araya toplar. Öyle buyurdu. Nerede olursanız olun Allah o gün hepinizi bir araya toplar. Bir araya getirir mesele ahirete gitmek değildir. Ölmek değildir yani. Mesele nasıl gittiğimizdir. Biri öbür tarafa gidince gitti diye üzülmek doğru değil. Nasıl gitti acaba? Eğer güzel gittiyse seviliyoruz. Yok kaybetmiş olarak gittiyse işte buna üzülmek lazım. Aynı şekilde şu andaki hali görüyoruz. Evet müminler Öldürülüyor. Daha doğrusu şehit ediliyor. Suçsuz yere, haksız yere biri öldüğünde, öldürüldüğünde o evet, şehit mertebesindedir. Öldürenler onun günahını yüklenmiştir. Dolayısıyla o cennetlik olmuş olur. Hangi şekilde ölürse ölsün, öldürülürse öldürülsün bu böyledir. Evet, belki onlara, ölenlere acıyoruz. Yakınlarına acıyoruz. Ama asıl öldürenlere acımak gerekir. Ölenler Kazandı. Cennete gitti. Ama öldürenler cehennemi boyladı. Onlar kaybetmiştir. Allah'a göre bu böyledir. Bunu asla unutmamak gerekir. Sanki Müslümanlar, müminler kaybediyor da evet, iman etmeyenler kazanıyor, iblis kazanıyor gibi görmek yanlıştır. İblis arkadaşlarıyla beraber zulmedenlerle Evet, öldürenlerle, cinayeti işleyenlerle beraber cehenneme gidiyor. Onlar kaybetmiş. Mümin yaşasa da kazanmıştır, ölse de kazanmıştır. Cenneti kazanmıştır. Buna büyük kazanç mı vardır? Hayır. Onun için asıl acımamız gerekenler o cehenneme yol alanlardır. Cehenneme gidenlerdir. Onları uyarmak lazım. Cehenneme gidiyorsunuz. Siz bizim insan kardeşimizsiniz. Bunu böyle yapmayın. zulmetmeyin, Bunlar beraber zulmi desteklemeyin. Zulme destek veren herkes zalimdir. İşlenen bütün cinayetlere ortaktır. Sadece gönlünden destek verdiği için. Asla bunu unutmayalım. İblisin tuzağına düşüp yanlışı, küfrü, zulmi desteklemeyelim. Yanlış yapanı desteklemeyelim. Cinayet işleyenleri desteklemeyelim. Bunlar doğru yapıyor demeyelim. Dersek ne olur? Dersek biz de onlardan oluruz. Onların bütün cinayetlerine, zulümlerine ortak olmuş oluruz. İnsanlığımızı kaybetmiş oluruz. İnsanlığa, insana düşmanlık yapmış oluruz. Şeytana arkadaş, daha doğrusu iblise hizmetçi, iblise köle olmuş oluruz. Bir mümin hem ibadetini yapıyor, hem küfrü, zulmü destekliyor. Böyle bir şey olamaz. İmanını kaybeder. Eğer dense ki işte ortada hak vardır, hukuk vardır. Hak, hukuk. Eğer aranacaksa, bir mümin hakkını, hukukunu arayacaksa, Allah'a göre aramalıdır. Allah'a göre. Nasıl arar? Aramalıdır. Ne buyurdu ayet kerimede? Herhangi bir konuda anlaşmazlığa düştüğünüzde onu Allah'a ve Resulüne götürün. Allah ve Resulü ne yapılması gerekir? Ona hüküm verir. Allah'a ve Resulüne göre hüküm verilmesi gerekir. Mümin, eğer hükmü başkalarına götürüyorsa, kafirden, Yahudiden, Hristiyandan, Müşrikten, Zalimden hüküm isteyip, onun hükmüne uyuup ona uyuyor, onu destekliyorsa, bu durumda o da onlardandır. İmanını kaybeder insan. İblisin bütün derdi insana imanını kaybettirmek. insanlığını kaybettirmek. Onu cehenneme sürüklemek. Hiçbir zulmün içinde olmadığı halde sadece gönlünden destek verince o da onlardan olmuş olur. Bunu asla unutmamak gerekir. İmanımızı böyle şeytanın verdiği vesveseye satmayalım. Yapmamız gereken şey, zulüm mi var, sorun mi var, sıkıntı mı var, bunun kalkmasını mı istiyoruz? Bu durumda, varsa zulüm, Allah rahmetini oradan çekmiş demektir. Allah'ın rahmeti insin diye, yapmamız gereken şey, hep beraber Allah'a dönmektir. Allah, yerde gökte, ikisi arasında ne varsa, insanın hizmetine vermiş. İnsanı kendisine kul olsun, Abdolsun diye yaratmış. İnsan Allah'a iman etmeyince, Allah'a kul cool olmayınca, abdolmayınca Allah rahmetini çeker. Bu durumda zulüm gelir. Karanlık geldi. Rahmet olmayınca karanlık geldi. Allah rahmetini insin, karanlık aydınlansın, zulüm kalksın mı istiyoruz? Bu durumda yapmamız gereken şey Allah'a dönmektir ve etmektir. Başka türlü zulüm kalkmaz. Her kafadan bir ses çıkıyor. Şöyle yapmak lazım, böyle yapmak lazım. Hayır. Mülk Allah'ındır. Yani Allah dünyayı yaratmış olsun, kullarını göndermiş olsun, kulluk beklesin. Kulluk yapın desin. Onlar Allah'tan yüz çevirsin. Allah rahmetini çekmez mi? Çekince böyle olur. Rahmeti ilince ne olur? Evet. Bir anda insanlar kardeş olur. Birbirini sever. Allah rahmetini indirmiş bir olur. Beraber olurlar. Birlik olur, beraberlik olur, kardeşlik olur, muhabbet olur, birbirine ikram olur. Birbirine hayır olmak olur. Buna beraber ne burada ayet-i kerimede eğer müminseniz üstünsüzsünüz. Eğer üstün değilsek bu durumda mümin olamamışız demektir. Sorun iman sorunudur. Ama ne olursa olsun Kazarmamız gerekir, kazandırmamız gerekir. İblisin mağlup olmaktan başka şansı yoktur. Olmamalıdır. Ona başka bir şans tanımamamız gerekir. Bunun için fedakarlık yapmamız gerekiyorsa, ne gerekiyorsa yapmamız gerekir. Birlik için, beraberlik için, kardeşlik için, şeytana taviz vermemek için, Allah'a kul olmak için, şeytana kul olmamak için, iblise kul olmamak için gereken fedakarlığı yapmamız gerekir. Hep beraber yapacağız. İnsana, insanlığa hayır olacağız. Nimet olacağız. iman olacağız. Hidayet olacağız. Nur olacağız. Olmamız gerekir. Herkes bulunduğu yerde bunu yapmalıdır. Yaparsa hep beraber kazanacağız. Yapacağız inşallah. Başkalarından bir şey beklemeden biz yapacağız. Kendimiz yapacağız. Herkes bulunduğu yerde. Yani herkes evrenin önünü temiz tutarsa bu durumda bütün şehir nasıl temiz oluyorsa aynı şekilde herkes bulunduğu yeri Allah'ın nuruyla aydınlatırsa bütün dünya nurlanır. Bütün alem nurlanır. Allah'ın nurunu saçmamız gerekir. Aşkını, muhabbetini saçmamız gerekir. <gülüyor> i̇nşallah birbirimize o nuru saçacağız. Birbirimizi aydınlatacağız inşallah. Efendim Mekadonya'dan Usturumca'dan İşref. Selamünaleyküm efendim. Aleykümselam. Mekadonyalı aciz, günahkar, sana aşık, sana meftun efendim. Seni seviyorum. Allah'a ve Resulüne giden bir sıratullahsın. Allah bilir ki seni görmek için o gün gelecek. Ellerinden öperim, saygıyla eğilirim. Selam sana efendim. Allah razı olsun. Allah'ın selam ve rahmeti hem Kesef kardeşimizin üzerine, hem Makedonya'daki kardeşlerimizin üzerine olsun inşallah. Allah bizi bir ve beraber etsin inşallah. Kardeşimiz de orada inşallah Allah'ın nurunu, hidayetini saçar, davet eder, burunduğu yeri aydınlatır inşallah. Allah razı olsun. Efendim Düzce'den Abdül Latif, Latif, Efendim Suriye'de, Suriye'deki, Halep'teki, Arakan'daki dünyada zulüm altında olan Müslüman kardeşlerimiz için canımız yanıyor. Gönlümüzü nasıl tutmalıyız? Sizi çok seviyoruz efendim demiş. Evet. Canımız yanıyor. Feryat ediyoruz. Aslında ümmet ağlıyor şu anda. Bunu bize yapan insan değildir. Bunu bilelim onu Bunu bize yapan, yaptıran iblistir, iblis ve arkadaşlarıdır. Buna sebep aramak doğru değildir. Çünkü bunun sebebi belli. Allah sebebini söylüyor. İblis Adem'e secde etmediği için ona haset ediyor. Ben doğru söyledim deyip onu ispatlamaya çalışıyor. İnsanın secdeye layık olmadığını ispatlamaya çalışıyor. Ben diyor, eğer bunu ispatlarsam, Rabbim beni haklı görebilir, beni affedebilir. Ben haklı oldum ya, doğru söylemiş oldum, diye umuda kapılmış. Onun için böyle çalışıyor. Çabasını, gayretini sarf edip, o da kendini kurtarmaya çalışıyor. Ama ters tarafta çalışmakla kimse kazanamaz. Zaten o kadar zekası olsaydı, böyle olmazdı. Secde ederdi zaten. Ama ondan daha kötü durumdakiler O'na uyanlardır, O'na tabi olanlardır. O'nun peşinden gidenlerdir, O'nun gibi düşünenlerdir daha doğrusu. Evet, yol ikidir. Biri iblisin arkadaşlarıyla, avanesiyle gittiği yol, bir de Resulullah Efendimiz'in peygamberlerin önde yürüyüp sahabesiyle gittiği yoldur. Müminlerin gittiği yoldur. Sirat-ı müstakimdir yani. Üçüncü bir yol, yol yok. Arada duranlar kendini akıllı zannedenlerdir. Onlar da aynı şekilde hakka yardım etmedikleri için batıla yuvarlanmışlardır. Allah'tan uzaklaşmışlardır. Dünyaya saplanmışlardır. Nefislerinin arzularına, isteklerine evet. tapmışlar, abd olmuşlardır. Evet, ağlıyoruz. Aslında ağlamak bir tek zulüm altındakilerine ağlamak yetmez. Evet, onları ağlıyoruz. Söyledim biraz önce işe bir başka bir boyutan bakmak gerekir. Ahiretten bakmak gerekir. Allah'a göre baktığımızda ölenler kazanmıştır. Şehit olmuştur, cennete gitmiştir. Zulme uğrayanlar kazanmıştır. Mazlum olarak kazanmıştır. Eğer sabredip sabredip Allah'a tevekkül edip isyan etmedilerse İtiraz etmedilerse. Ama zulmedenler toptan iblise uydukları için cehennemi boyladılar. Asıl onlara ağlamak gerekir. Onlara acımak gerekir. Onlar da bizim insan kardeşimiz. İblis onları cehenneme sürüklüyor. Bize düşen daveti onlara uğraştırıp Allah'a davet etmektir. Siz Hazreti insansınız. İblisin peşinden gidiyorsunuz. Bunu yapmayın. Cehenneme gitmeyin. Şeytana avdolmayın deyip, şeytanın tuzakından onları kurtarmaya çalışmamız gerekir. Onlar da acınacak durumda. Sadece acımak, onlar için ağlamak yetmez. Elimizden geleni yapmamız gerekir. Söyledim biraz önce, eğer bir yerde zulüm varsa, sıkıntı varsa, sorun varsa, orada Allah rahmetini çekmiştir. Allah'ın rahmeti oraya inmiyor. O Rahmet deryasını dazgalandırıp indirmek için evet, insanların Allah'a dönmesi gerekir. Tövbe etmesi gerekir. Allah'a iman etmesi gerekir. Ahirete iman etmesi gerekir. Bu olunca her şey biter. Karanlık aydınlanır. Allah'ın rahmeti nuri tecelli eder. Birlik olur, beraberlik olur, kardeşlik olur, muhabbet olur. Müminler üstün olmuş olur. Beraber onu yapacağız inşallah. Evet. Kardeşimizin bir sorusu da var. Eşimin sorusu demiş efendim. Dolaşırken karşımıza birçok dilenci çıkıyor. Hepsine veremiyoruz. Nasıl yapmalıyız? Sizi çok seviyoruz. Allah bizi sizin gönlünüzden ayırmasın. Allah sizi başımızdan ayırmasın demiş efendim. Allah razı olsun. Evet. Bu durumda yapmamız gereken gönlümüze sormaktır bakarken gönlümüzle hareket edelim. Mutlaka o gönüldeki rahmet ona göre dalgalanır. Yani ihtiyacı var mıdır, yok mıdır diye baktığımızda aslında haline olursa olsun mutlaka gönlümüzde bir dalgalanma olur. Biz de gönlümüze göre onu infak edelim inşallah. Yapabildiğimiz kadarıyla. Gönlümüze göre Gönlümüz ver dediyse verelim, verme dediyse vermeyelim. Orada yapılacak başka bir şey yoktur. Sadece gönlümüze göre hareket etmemiz gerekir. Evet. Efendim, bir selamün aleyküm hayırlı akşamlar. Aleykümselam. Abim özel güvenlikte gece çalışıyor. İş yerinde gece çok sıkılıyor. Büyük sıkıntı yaşıyor, ailesine yansıtıyor. Sürekli ağlıyor, bağırıyor, kavga çıkarıyor. Kendine zarar veriyor çıkmasını söylediğimizde başka bir iş yapamam diyor. Ne yapabiliriz? Allah razı olsun. Allah razı olsun. Yani hep dert aynı dert aslında. Hepsinin dermanı da de aynıdır. Eğer bir kul Allah ile beraber olursa, Allah'ı severse, derdi Allah'a kulluk abdiyet olursa. Evet kardeşimiz güvenlik işi yapıyor. Bol miktarda boş zamanı vardır aslında. Bu durumda orada zikretmesi gerekir, tefekkür etmesi gerekir. Hikmetle bakıp bir şeyler anlamaya çalışması gerekir. Görür ki o yaptığı işten ayrı bir muhabbet olur, alır. Neden? Çünkü bulunduğu yer aynı zamanda onun için mescid olmuş. Onun için tefekkür yeri olmuş, onun için ibadet yeri olmuş. Evet, ibadet, o aşkı, o muhabbeti verdiği için sadece gidip işi yapıyor, bir de bulunduğu yerde ibadet yapıyor. İman olmadan bu hayat yaşanmaz, daha doğrusu bu hayat çekilmez. Kul buna güç yetiremez. Ancak imanla bu hayat yaşanabilir. Allah'a güvenerek, Allah'ın huzurunda durarak, kendisini yaratan Rabbinizi zikrederek, onunla beraber olarak, öyle buyurdu ayet-i kerimede, Kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur. İşle mutmain olmaz. Parayla mutmain olmaz. Dünyayla mutmain olmaz. Mevkiyle, makamla mutmain olmaz. Allah'ın zikriyle, Allah ile, Allah'ın sevgisiyle mutmain olur. Alemlerin Rabbi onu yaratan ölçüyü koymuş. Mutmain mi olmak istiyorsun? Mutlu mi olmak istiyorsun? Saadete mi olmak istiyorsun? Huzurlu mi olmak istiyorsun? Allah ile ol. Rabbini zikret. Rabbini an. Rabbini unutma. Rabbinle beraber ol. Bunun için de sürekli beraber olabilmek için, unutmamak için sevmek gerekiyor. Aşık olmak gerekiyor. Yani iman etmek gerekiyor. Sorunumuz iman sorunudur. Eğer varsa iman, insan, insan olmuştur. Hazreti insan olmuştur. Eğer iman yoksa hayvandan daha aşağıya olmuştur. Allah'ın onu koyduğu yerde durmazsa bir kul olarak, abd olarak durmazsa oradan kayar bütün sıkıntıları yaşar. Uçuruma doğru sürüklendir. Sürüklendikçe sorunları büyür. Yaşadırsa sorunları büyür. Niye? Allah'tan uzaklaştığı için. Her gün biraz daha Allah'tan uzaklaştığı için. Ama tam tersi olur. Sırat ve müstakime girerse hedefini belirler, benim hedefim Allah'ın rızasıdır, ebedi hayatımdır derse, her gün biraz daha Allah'a yaklaşır. Hedefine doğru yaklaşıyor çünkü. Her gün biraz daha huzurlu, biraz daha mutlu olur. Biraz daha Allah'a yakın olur. Aşk halinde, muhabbet halinde olur. Evet. Olması gereken şey, Allah ile beraber olmaktır. Allah'ı zikretmektir. Allah'ın zikriyle, ...gönlünü, kalbini mutmain etmektir. Evet. Efendim, Muhlis Ekinci... ...sevgili Hoca Efendi... ...kullandığınız İslami dil... ...tasavvufun nezaket ve tevazu dili... ...Müslüman bilginlerin... ...bu dili kullanması çok önemli... ...tasavvufi hayat ülkemizde... ...çok yaygın görüldüğü halde... ...tasavvuf erbabının... ...sizleri tenzih ederim... ...dili size hiç benzemiyor... ...bir ilahiyatçı olarak söylüyorum... İslam'a da benzemiyor. Allah sizden razı olsun. Günümüzde tasavvuf erbabı züh, takva ve ahlak alanıyla değil bozuk itikadi rivayetlerle uğraşıyorlar. Sizin söylemeniz inşallah diğer tasavvuf erbabına da sirayet eder. Muhabbetlerimle Allah'a emanet olun demişler. Allah razı olsun. Kardeşimiz çok güzel izah etmiş. Allah razı olsun. Din bir bütündür. Eğer onun kaynağı Kur'an değilse, onun kaynağı Sünnet değilse, Resulullah Efendimizin hayatı, ahlakı değilse, o din olmaz. Hiç peygambersiz din olur mu? Kitapsız din olur mu? Hikaye ile din olur mu hiç? Ama bir şeyin sahtesi var diye hakisini inkar etmek doğru olur mu? O da doğru olmaz. Hakikasını herkes arayıp bulmak zorundadır. Bulmalıydır. Herkese gerekli olan, lazım olan Allah'tır çünkü. Her birimizin derdi budur. Bu olmalıdır. Peygamberlerin de derdi budur. Allah'a kul olmak, vazifesini yapmak, Allah'ın emrini yerine getirmek, bu için her şeyini, hayatını, canını, varlığını ortaya koyuyor. Gaye, Allah'a abd olmak, kul olmaktır. Allah'ın isimlerinin güzelliğini üzerinde göstermektir. Resulullah Efendimiz'in ahlakına bürünmektir. Yoksa peygambere nasıl iman etmiş olur? Birinin peygambere şehadet edebilmesi için, yani bu şehid önüne Muhammeden abduhu ve resuluhu diye bilmesi için peygamberliği kendi üzerinde göstermesi gerekir, ahlakını göstermesi gerekir, muhabbetini göstermesi gerekir, rahmetini göstermesi gerekir. Yoksa mesela evet, arkadaşlar şahit oluyor, sözde yani gitmiş bir mücidi kemerli tabi olmuş, bir tarikata girmiş, ama bakıyorsun nefis yüz kat daha büyümüş. Kendini diğer insanlardan üstün görüyor. Eğer mürşid mürşid olsaydı bu böyle olmazdı. Evet, yol göstereni ters tarafa doğru yol gösteriyor. Allah bunun hesabını sorar. Önde yürümeye layık olmadan eğer birileri önde yürüyorsa bunun hesabını verir. Bunun cezasını en ağır şekilde çeker. Onlara tabi olanlar da eğer ölçü olarak Allah'ın kitabını, Resul'ünün sünnetini almamışsa onlar da bunun hesabını verir. Kendine başka ölçü aramışlar. Gerçek ölçü önümüzdeyken Başka ölçü aranmıştır. Allah yardımcımız olsun, iş gerçekten zor. Bir şeyi, yani iman etmeyen biri, bir gayrimüslimi imana davet edip, imanı öğretmek, İslam'ı öğretmek kolaydır. Ama iman ettiğini zannetmiş, İslam'da olduğunu zanneden birini, birini anlatmak çok zordur. Onu yıkıp yeniden yapmak çok zor bir şeydir. Çünkü ben biliyorum diyor. Eğer bilseydik, eğer anlatılanlar gerçekten doğru olmuş olsaydı bu bizim ne halimizdir? Ortadadır. Mümin olamadığımız, Müslüman olamadığımız ortadadır. Tabi ümmet olarak, genel olarak söylüyorum. Mutlaka iman edenlerin o iman nurunu bulunduğu yere öyle bir saçmaları lazım ki bu karanlık aydınlansın. Mesela sorun, sıkıntı o, özellikle bu bölgede dua eden Allah bu ateşe bir su döksün diyor. Allah su dökmez. Senin su dökmen gerekir. Yani dilinle destekliyorsun. Oy, oy verip destekliyorsun. Sonra diyorsun ki Allah bir su döksün. Allah nasıl su döksün? Sen ateşe öfürüyorsun, odun atıyorsun ve dua ediyorsun. Allah söndürsün diyorsun. Su döksün. Yani kendimizi böyle kandırıyoruz. Zannediyoruz ki böyle söylemekle hakta durduk. Haklının yanında durduk. zalinden yana durmadık zannediyoruz. Kendi elimizde de onu destekliyoruz, arkasında duruyoruz. Dilimizde, oyumuzda da destekliyoruz. Mümin, feraset sahibidir. Bunu görüp bunu anlamalıdır. Yani Yahudiden, Hristiyandan Yahudinin, Hristiyanın desteklediklerinden bizde bize bir hayır gelmeyeceğini bilmelidir. Ferasetiyle bunu bilmelidir. İmanıyla baktığında bunu görmelidir. Bunu anlamalıdır. Evet Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi küfür tek bir millettir. Evet İblisle beraber hareket eder. Müminler de bir ve beraber olmalıdır. Kardeş olmalıdır. Kardeş olamadıysa mümin değil demektir. Evet onun için buyurmuştur Resulullah Efendimiz cennete giremezsiniz iman etmedikçe iman etmiş olmazsınız birbirinizi sevmedikçe işte sorunumuz bu birbirimizi sevemiyoruz Dolayısıyla cennette yoktur iman da etmemişiz o zaman bu sevgiyi bu aşkı bu muhabbeti aramızda tesis etmemiz gerekir Allah için Allah'ı seviyorsak Allah için sevmemiz gerekir Allah'ı seveni sevmemiz gerekir la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyenler kardeştir Söz bitmiştir. Evet. Efendim Perihan Kılıç, bir melami mürşidine tabiyim. Geçen Ramazan ayında <gülüyor> tavaffuktur. Sizi tanıma şerefine eriştim. Ve sizden internet üzerinden Esmaül Hüsna ve bazı surelerin tefsirini öğrenmeye, öğrenme bahtiyarlığına eriştim. Bazen rüyamda görüyorum. En son bana mukid ve cebbar esmalarını tavsiye ettiniz. Şu an Diyar TV bir numarada kayıtlı ve sizi izliyorum. Sizden hakka vuslata dair bir dua ve selam talep ediyorum. Sonsuz hürmet, saygı ve muhabbetle elinizden öpüyorum. Allah razı olsun. Kardeşimize selam olsun. Allah bizi böyle bir ve beraber eylesin. Yudi beraber yürümeyi nasip etsin, ihsan etsin, ikram etsin inşallah. Resulullah Efendimiz'e beraber destek olup ona selavat olup yardım etmeyi nasip etsin, ikram etsin inşallah. i̇nşallah. Allah razı olsun. Efendim İzmir'den Ataha Dal Kılıç bu soruyu sormuştuk efendim. Resulullah Efendimiz'e layık ümmet nasıl olmak istiyoruz demişti. Evet. Rize'den bir izleyicimiz, Annemin mürşidine, mürşidine sorusu var hocam. Bir ruh nedir, nasıl bir şeydir diye sormuş efendim. Evet. Allah ruhu için özellikle Yahudilere, kitap ehline sana ruhtan soruyorlar. Bu konuda size pek az bir bilgi verilmiş buyurdu. Onlara az bir bilgi verilmiş. Ruh Allah'ın kendinden nefettiğidir. Nefektu min ruhi. Allah insana, Adem'e kendi ruhundan nef etmiştir. Kendi ruhundan. Dolayısıyla ruh bütün Allah'ın o 99 esmasını taşır. Orada Allah'ın nuru demek doğruya olur. Allah'tan bir ruh demek doğru olur. Nefhai ilahi demek doğru olur. Onun için ona nasıl bir şeydir diye sorulmaz. Allah'tan çünkü. Bununla beraber Allah onu aşktan yaratmış. Aşk. Ruh aşktan. Ama tarife gelecek bir şey değildir. Çünkü bir şeyi tarif ederken bir şeye benzetmen gerekir. Hiçbir şeye benzemiyor. Sadece Allah'tan bir nur demek doğru olur. İnsan vuslat yolunda kendi kendine kavuşunca, vuslat yolunda kendine kavuşuyor. Allah'ın nefetiği ruh olunca, yani bütün perdeler, nefsin perdeleri üzerinden kalkınca kendi kendisi olur, hakikati olur. Allah'ın kendisine nefrettiği ruh olur ki meleklerin secde ettiği varlık odur. Zaten evet, secde emrini verirken ben ona ruhumdan nefettiğimde, de hepiniz toptan ona secde edin dedi. Ben ona ruhumdan nefettiğimde, de. Secde Allah'ın nefrettiği ruhadır. Bu Allah'ın nurudur. Kul kendi kendine o yolculuğu yapıp ustat yolunda kendine kavuşunca, Allah'ın kendisine nefrettiği ruh olunca evet, meleklerin secde ettiği varlık olmuş olur ki ancak o zaman Allah'ın cemalini, Allah'ın kendisine nefrettiği Ruh müşahede edebilir, beden değil, baş gözü değil. Allah'ın nuri, Allah'ın cemanını müşahede eder. Bunun için de o tarif edilemez, onun için nasıldır, nasıl bir şeydir, neye benziyor denmez. Kendimizi bulunca anlarsın. Bununla beraber o her zerresiyle görür, ruh her zerresiyle görür, her zerresiyle işitir, her zerresiyle bilir, her zerresiyle sever, çünkü kötülüğüyle aşırtır. Herhalde bu nafaza söylenemez. Aslan efendim Rize'den izlerimiz devamlı nur nedir diye sormuştu hocam. Bir de devamlı hocam beni Rabbime götür, zannetme ki bu, bu yoldan vazgeçer. Allah Celle Celaluhu'ya amanet olun, bir selam da Rize'ye göndermez misiniz? Allah razı olsun hem kardeşlerimize hem Rize'deki kardeşlerimize selam olsun. Allah'ın selamı, rahmeti kardeşlerimizin evet, Rize'ye olsun inşallah. Evet. Programı da sonuna gelmişiz. İzledi evet. olursa bir mesajla efendim. Buyurun. Efendim Tekirdağ'dan Nurhan Aysal. Selamun Aleyküm babacığım. Bazen küçük çocuklar gibiyim. Neredeyse her an sizinleyim ama şöyle küçücük bir an zihnim başka bir şeyle meşgul olunca hemen gönlüm varlığınızı tattırıyor. Ve o an anlık dönüşte sizin orada oluşunuzu tatmak, hissetmek tıpkı en sevdiği şey elinden alınınca veya kaybedince göremeyince bir çocuğun hali gibi varlığınızı hatırlamak öyle anlatılmaz bir mutluluk ki bu bir anlık bir şey ama anlatması uzun, bir cümle oldu, bilmem anlatabildim mi, hayatımdaki varlığınız işte böyle bir şey, çok şükür bu çok güzel, hiçbir şeye sevmeye benzemiyor bu. Allah için sevmek çok güzel, sizi yaratana ve bizi tanıtana hamdolsun, bütün alemlerden hamdolsun, sizi yeni tanıdığımda yeniden doğmuş gibiyim demiştim. Bunu gerçekten hissettim, tattım, yaşadım. Yaklaşık bir buçuk yılı aştı ya da aşmadı, sizi tanımam. Şimdi ise ölmek istiyorum baba. Yeniden doğumu hissettiğim, yaşadığım tatla, aşkla. Allah razı olsun. Allah hepimizi Allah'ın yolunda yürürken, Rabbine koşarken ölenlerden eylesin inşallah. İslam bir bütündür. Bunu böyle mezhep, tarikat ya da bilgiyi böyle fıkıh, tasavvuf, akayit diye ayırmayı doğru görmüyoruz. Hepsi bir çünkü. Hepsi Resulullah Efendimiz'de mevcut. Her yönüyle. Bu durumda her bir kula düşen Rabbini bilmektir, tanımaktır, anlamaktır. Bununla beraber ibadeti öğrenmektir, kulluğu öğrenmektir. İbadeti yaparken sadece zahirini değil, bir de oradaki o gönül halini, nasıl bir halde olması gerektiğini öğrenip öyle yapmaktır. Yani namazı kılıyoruz. Zahiri olarak kılmayı öğrendik. Kıldık. İçi boş olursa olur mu? Olmaz namaz müminin miracıysa bir de kulun gönül itibariyle huzurda durması gerekir. Bu bölüme tasavvuf demişler. Onun için böyle ayırmak doğru değildir. Yolsa bizi böyle parça parça eder. İslam bir bütün iman, İslam, ihsan ve bu dindir. Kısaca söylüyorum onu. Her mümine düşen evet, Rabbini bilmektir. Rabbini bulmaktır hakikati bulmaktır. Kendini bilmektir. Kendini tanımaktır. Kendini bulmaktır. Kendini bulursan Rabbini bulma imkanın olmuş olur. Sen kendini bulma, bulmadan Rabbini nasıl bulabilirsin? Kendini bulmak demek Allah'ın kendisine nefettiği ruh olmak demektir. Ancak onunla onu anlarsın, onu tanırsın, onu bulursun, cemalini müşahede edersin. Allah hepimizi sırat-ı müstakimde Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarıyla beraber yürüyenlerden eylesin. Amin. Rabbine koşanlardan eylesin. Amin. Rabbinin rızasını, dostluğunu, yakınlığını kazanmak için her şeyini feda edecek, kurban edecek bir gönüle sahip olanlardan eylesin. Amin. Allah bizi bir ve beraber eylesin. Amin. Bizi kardeş eylesin hep beraber Allah'ın ipine sarılmayı nasip etsin, ihsan etsin, ikram etsin. Amin. Allah'ın ipine sarılmaya davet edenlerden eylesin. Amin. Burunduğu yere hidayeti taşıyanlardan Allah'ım nurunu taşıyanlardan eylesin. Amin. Allah'ım selamı, rahmeti, bereketi, aşkı, muhabbeti satının, sıfatının, isimlerinin, güzelliğinin tecellisi bütün kardeşlerimizin gönlüne üzerine olsun. Amin. Bütün müminlerin, Müslümanların gönlüne üzerine olsun inşallah. Amin. Allah bizi haktan, hakikatten, doğruluktan ayırmasın inşallah. Amin. Allah bütün ümmete feraset ihsan etsin. Basiret ihsan etsin. Furkan ihsan etsin inşallah. Amin. Kardeşlerimize, muhabbetlerimizi arzu çok teşekkür ederiz. Sevgili izleyenlerimiz, sorularınız bir haydi fazlaydı. Gücümüz yetince sormaya çalıştık. İnşallah bir sonraki programda <gülüyor> sormaya devam ederiz. Buluşuncaya kadar hoşça kalın, esen kalın. Bizi yaratan Rabbimize emanet olun efendim.